Açık radyo mikrofonları aracılığıyla sizlere ulaşan şarkılarla memleket tarihi başladı. Ben de Meriç. Haftanın bu ilk programını güzel bir hafta geçirmenizi dileyerek açıyorum. Bu ara bu temenniler yerine ulaşmıyor. Gerçi ama olsun. Umut güzel şey. Bunun için umutlu şarkılardan biriyle açalım haftayı ki umalım sonrası öyle ilerlesin. <gülüyor> Şimdi koşmak bile her şey seninle güzel bu toprak bu taş bile içimdeki bu korku gözümdeki yaş bile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 İçtiğim su değil, aldığım nefes bile. Her şey seninle güzel. Bu yağmur, bu kar bile. Yüzümdeki göz yaşının izleri. Şey Seninle Güzeldi dinlediğimiz şarkı Zerin Özer tarafından seslendirildi. 1980 tarihliydi. Melih Kibar'ın bir bestesi bu sözleri elbette Çiğdem Talü'ye ait. Bugün memleketin bu en şahane şarkı sözü yazarının doğum günü. 28 Mayıs 1983'te 43 yaşında kaybettiğimiz Çiğdem Talü yaşasaydı 77 yaşında olacaktı. Onu hasretle anıyoruz. <gülüyor>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 Selam, selam, selam, selam, selam, selam Türkiye'nin işçi sınıfına selam Madenden, atölyeden Tezgah'tan, tersaneden Hakkını almak için yola çıkan Devrimci işçiye bin selam Madenden, atölyeden Otan fersane den, almak için yola çıkan devrimci işçi her bin selam, selam yaratan'a selam, selam yaratan'a selam, selam selam selam selam selam, selam topların tohumuna selam, selam. Selam selam selam selam selam Türkiye işçi sınıfına selam Selammış şaratan selam Selam şaratan selam Selam selam selam selam selam selam Serkilip gelirse ne selam Selam selam selam selam selam selam Türkiye İşçi sen ey kanaalsız Korkusuz yüreğilen İşmen'e hiç En devrimci işçiye selam. Selçuk tarafından seslendirilen Türkiye İşçi Sınıfı'na selam 1977 tarihli bir kayıttı ve sanatçıya piyanosuyla Nuran Atakır eşlik etti. Nazım Hikmet'in bilinen dizesi üzerine Çilem yazdığı sözlerle oluşturulmuş bir şarkıydı bu. Bu şarkıyı toplantılarında sıklıkla çalan Türkiye İşçi Partisi o yıllarda Behice Boran önderliğinde hareket ediyordu. Boran bundan 46 yıl önce... 31 Ekim 1970'te yapılan kurultayda partinin başına geçmişti. 1976 yılının 14 Kasım'ındayız. İstanbul Spor ve Sergi Sarayı, o gün Türkiye İşçi Partisi tarafından düzenlenen bir etkinliğe şahit oluyor. Şili halkıyla dayanışma gecesi. Şili'de ozanlar, Isabel ve Angel Parra ile Patricio Castillo, 1973'te Pinochet'nin yaptığı darbeyi anlatmak üzere çıktıkları turnenin İstanbul'a yandılar. Ve kendilerine Rahmi Saltuğ'un da içinde olduğu Türkiye İşçi Partisi korosu eşlik ediyor. Şimdi bu geceye bağlanalım ve olayın mana ve ehemmiyetine binaen bir konuşma yapmak üzere kürsüye çağrılan Behice Boran'ı dinleyelim. Şimdi Şili halkının antifaşist anti emperyalist mücadelesi konusunda görüşlerini iletmek üzere Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Genel Başkanımız Behice Boran'ı kürsüye davet ediyorum. gecemize hoş geldiniz. Gelmenizle gücümüze güç kattınız. Bu toplantının önemi ve anlamı sadece bu gece burada binlerce insanın Gönülden bir caşkuyla, şevkle burada toplanmış olması değildir. Şu anda burada bulunmayan ama gönülleri ve düşünceleri bizimle beraber olan daha on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insan var Türkiye'de ve tüm dünyada. Şu anda bilmediğimiz ülkelerde bilmediğimiz insanlar bu çeşit toplantılar, gösterilerle, direnişler ve mücadelelerle emperyalizme ve faşizme karşı savaş vermektedirler. Aralarında fiili hiçbir bağ ve temas olmasa dahi Bunlar arasında yani hepimiz arasında koparılmaz bir bağ, bir dayanışma, bir birlik vardır. Çünkü hepimiz ortak bir düşmana karşı, ortak bir mücadele içindeyiz. Tarihin sayfalarına onurla geçecek yiğit bir mücadele içindeyiz. Yaşasın bu mücadelemiz. İmperyalizme ve faşizme karşı bağımsızlık ve demokrasi mücadelesi çok yönlü bir mücadeledir. Siyasal ve ekonomik sosyal alanda olduğu kadar kültürel alanda sanat, edebiyat ve düşün alanında da verilen ve verilmesi gereken bir mücadeledir. Bu gece aramızda bulunmalarından Sevinç ve onur duyduğum Çilili yurtsever sanatçılar Isabel ve Angel Parra ve Patricio Castillo böyle bir devrimci bilinç içinde kendi halklarının Şili halkının mücadelesini ve davasını dünyanın dört bir yanına duyurmak bu mücadeleye, destek ve yardım sağlamak konusunda devrimci görevlerini yapmakta olan sanatkarlardır. Yine Aramızda bu gece bulunan kendi yazarlarımız, sanatkarlarımız, düşünürlerimiz de aynı devrimci bilinç içinde, aynı görev bilinci içinde Türkiye'deki anti emperyalist, anti demokrasi ve bağımsızlık mücadelesine kendi alanlarında değerli katkılarda bulunan arkadaşlarımızdır. Onları da dostluk ve saygıyla selamlıyorum. Ve faşizm bir madalyonun dışa ve içe dönük iki yüzü gibidir. Tüm dünyada emperyalizm tek ve bütündür. Faşizm de tek ve bütündür. Faşizme ve emperyalizme karşı halkların, işçi sınıfının ve emekçi kitlelerin verdiği mücadele de tek ve bütündür. Emperyalizme ve faşizme karşı bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinin yolu, sosyalizme giden mücadelenin yolu dikensiz bir gül bahçesinden geçmez. Tersine bu yol çok engebelidir, engellerle doludur. Zaman olur, hareket duraklayabilir. Hatta gerileyebilir. Hareketin durakladığı ve gerilediği haller tarihte görülmüştür. Ama her duraklama ve gerileme döneminden hareket daha büyük bir birikim ve hız kazanarak çıkar. Hiç şüphemiz yok ki Şili'de de öyle olacaktır. Şili'de de hareket gün geçtikçe daha büyük birikim daha büyük bir hız, daha büyük bir güç kazanacaktır. Şili'de emperyalizmin ve faşizmin günleri sayılıdır. Şili halkıyla Dayanışmamızı dile getirmek üzere toplandığımız bu gecede Şili'nin Yiğit Başkanı Ayende'nin anısını saygıyla anıyorum. Ve Şili'deki tüm siyasi tutuklulara, Luis Corvalan'a,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 Sosyalizm yolunda bağımsızlık ve demokrasi mücadelemiz. Ben Aran, 31 Ekim 1970 tarihinde yapılan kurultayda Türkiye İşçi Partisi'nin başına geçmişti. Bundan 19 yıl sonra dönemine damga vurmuş bir başka siyasetçi bir başka mevkiye ulaşacak ve mecliste yapılan oylama sonucu cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacaktı. Turgut Özal 31 Ekim 1989 tarihinde Türkiye'nin 8. cumhurbaşkanı seçildi. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerimi. Çidan Talul, Boran, Turgut Özal derken bambaşka bir coğrafyaya sıçrayalım ve şahane bir müzisyeni dinleyelim. Ciguli mikrofonlarımızda. 1 2 3 4 Esnaf binler, binler. Çalgıcı karısı binler Esnaf karısı binler Kumarcı karısı binler Binler, binler. Sül illa Esma-ı Kuds illa Kumar çıkarsın indaz indaz bin Ya hikar sünna Gecen karısı minna Esna karısı minna Kumancı karısı minnas Minnas illa karısı minna Esna karısı minna umarcı karısı minnas Minnas Çevgacı karısı bin Esnaf karısı bin naz karısı binnaz, binnaz binna. karısı binna. Esnaf karısı karısı, karısı, binna. Binna. karısı Böyle bitecek <gülüyor> Güzel. Ciguri, memleketin gördüğü en acayip müzisyenlerdendi. Bundan tam 2 yıl önce bir 31 Ekim gecesi 57 yaşında hayatını kaybetti. Saygıyla anıyoruz. Şarkılarla memleket tarihi sona erdi. Ben Deniz Marat Mirç. Yarın aynı saatte bu frekansla buluşuncaya değin, hepinize saygılarımız sunuyorum.